Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hicretin üçüncü yılıydı. Uhud dağının önünde, Uhud düzlüğünde, İslam ordusuyla Mekke müşrik ordusu tam bir can pazarı yaşıyordu. Bir ölüm kalım savaşı vardı. Savaşın ilk etabında İslam'ın yiğit savaşçıları, Mekke müşrik ordusunun bütünlüğünü dağıtıyorlardı. Müslümanlar bir rüzgar gibi müşrik ordusuna saldırıyor, cesaretlerini kırıyor, dirençlerini zafa uğratıyordu. Müşrik ordu neye uğradığını anlayamadı. Bir panik havasına girdiler, çareyi kaçmakta buldular. Artık savaş bitmiş gibiydi. Ama savaşın gidişatını değiştiren bir olay oluyordu. Aynay'ın tepesindeki elli mü'minden kırkı tepeyi terk ediyorlardı. Savaş bitti diye Uhud'un düzlüğüne ganimetten pay almak için iniyorlardı. Mekke müşrik ordusunun sahçana komutanı Halid bin Velid ise Aynay'ın tepesini gözlüyordu. Savaşın kaderinde Aynay'ın tepesi büyük bir etkiye sahipti. Mü'minler tepeyi terk edince Halid bin Velid süratle tepeye geliyor, oradaki on mümini şehit ediyor ve İslam ordusunun arkasından saldırıyordu. Beklenmedik bir durum oldu. Zaferin sevincini yaşayan müminler bir anda güçlü bir düşman birliğiyle karşı karşıya geliverdiler. Kaşmakta olan Müşrik Mekke ordusu da durumu görünce geri döndüler ve Müslümanlara hücum ettiler. Müslümanlar düşman ordusuyla ablukaya alınmış oldular. Tam bir şok içine girdiler. Kimi kaçmaya çalışıyor, kimi kendisini savunmaya gayret ediyordu. Halid bin Velid, Müslümanların bütünlüğünü parçalıyor, Müslüman ordu darmadağın oluyordu. Birbirleriyle irtibatları kopmuştu. Düşman ordusu, Peygamber Efendimizin karargahına doğru yaklaşıyordu. Bir çıkış yolu, bir çözüm yolu olarak, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ordusuna sesleniyor. Toparlanmak, bütünlüğü tekrar kurmak için sahabeye ikramı Müslümanlar buraya gelin, yanıma gelin. Ben Allah'ın resulüyüm buyuruyordu. Müşrikler efendimizi tanıyamıyorlardı. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zırhın içindeydi. Tanınması mümkün değildi. Ama müminlere seslenince sesinden tanıdılar. Hemen Resulullah'a yöneldiler. Müşriklerden bir grup özel bir plan yapmıştı. Bunlar Abdullah bin Şihab, Utba bin Ebi Vakkas, Abdullah bin Kamiye idi. Bu müşrikler Peygamber Efendimiz'i öldürmek için bir plan yapıyorlardı. Hemen Efendimiz'e saldırıya geçtiler. Müminlerden Allah'ın Resulü'nün sesini duyanlar süratle da çevresine halka olmuşlardı. Etten bir duvar örmüşlerdi. Müminlerin sayısı ancak on kadardı. Süratte gelmişler, efendimizi çevrelemişlerdi. Ama müşrikler hedefi görmüşlerdi. Asıl hedef Allah'ın Resulü'ydü. O noktayı ok yağmuruna tutuyorlardı. Bu on yiğit mümin amansızca okların hedefi olmuşlardı. Yer yer kılıçlarıyla, yer yer oklarıyla müşrikleri durdurmaya çalışıyorlardı ama Düşmanın sayısı çok fazlaydı. Ok yağmurlarla müminler daha fazla direnemiyor ve yedi mümin şehit düşüyordu. Olayın tanıklarından Müşrik Ebi Nemri Kınani olayı şöyle anlatıyordu. Öldürmek kastıyla Resulullah'a bakıyordum. Müslümanlar onu aralarına almış korumaya çalışıyorlardı. Biz de sürekli ok atıyorduk. Ben elli civarında ok atmış, Resulullah'a korumaya çalışan birçok Müslümana isabet ettirmiştim. O Müslümanlar ok yağmuru altında birbirlerine kenetlenmişlerdi. Üzerlerine her taraftan ok yağıyordu diyordu. Müminler bir bir Efendimizin çevresine yetişiyordu. Onu korumak için hemen yerlerini alıyorlardı. Bunlardan biri Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'tı radıyallahu anh. O şöyle anlatıyordu. Uhud günü Müslümanlar kaçmaya başladıklarında ben de bir kenara çekildim. Kendimde ne şehitlik arzusunu ne de kurtulma arzusunu uzaklaştırabiliyordum. Bir ara miktadın Resulullah seni çağırıyor diye bana seslendiğini duydum. Nerede diye sordum. Resulullah'ın bulunduğu yeri gösterdi. Hemen kalktım sürekli yanına vardım. Yanına vardığım zaman hiç korkum kalmamıştı. Resulullah bana ''Ey Sa'd, neredeydin?'' diye sordu. Ben de ''Ey Allah'ım Resulü, savaş alanındaydım.'' dedim. Daha sonra Resulullah'ın önüne oturup ok atmaya başladım. Her atışta ''Allah'ım bu senin okundur.'' ''O'nunla düşmanı vur.'' diyordum. Resulullah da ''Allah'ım Saad'ın duasını kabul et.'' Saad'ın atışını okunu doğrult.'' ''Devam et Saad. anam babam sana feda olsun.'' buyuruyordu. O her o ok atışımda aynı duayı yapıyordu. Ok çantam boşalınca Resulullah kendi çantasındaki okları da birer birer yayına yerleştirip bana verdi. O okları yaya yerleştirmekte herkesten daha çabuk ve gayretliydi. Hz. Şemmas bin Osman radiyallahu anh çatışmaların iyice kızıştığı zamanda ok ve mızrakların dalga dalga geldiği zamanda kendisini Resulullah için canlı kalkan yapanlardandı. Sürekli hareket halindeydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde pervane gibi dönüyordu Ama kurşun misali gelen oklar şammasın bedeninde derin yaralar açmıştı Giderek takati tükeniyordu Yavaş yavaş yere yıkılıyor ve şehit düşüyordu Peygamber Efendimiz bu asil şehit için şamması kendime siper ve kalkan olarak buldum buyurarak takdir ve taltif ediyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde ok atarak müşriklerin hücumunu durdurmaya çalışanlardan biri de Hazreti Talha bin Übeydullah'tı. Hazreti Talha da ok atmada son derece ustaydı. Peygamber Efendimiz çevresindeki müminlere oklarını Talha'ya vermelerini söylüyordu. Talha bir yandan ok atıyor, diğer yandan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a siper olmaya çalışıyordu. Resulullah ayağa kalkmak istedi. Talha, Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Sakın ayağa kalkma. Ne olur otur. Düşman oklarından biri sana isabet edebilir. İşte göksüm, bu göğüs senin önünde siperdir diyerek yalvarıyordu. Bir ara müşriklerden Malik bin Zübeyir aradığı fırsatı yakaladı. Resulullah'ı öldürmek için Okunu atacağı bir açıklık buldu. Okunu Allah'ın Resulüne yöneltti. Yayının sonuna kadar gerdi ve okunu fırlattı. Ok hedefine yıldırım gibi gidiyordu. Müşrik hedefini vurmak üzereydi. Talha bin Ubaydullah radıyallahu anh, Resulullah'a doğru gelen oku son anda fark etti, okun önüne kendi kolunu kaldırdı. Oku hedefine varmaktan eliyle engelledi. Hedefi Resulullah olan ok, Talha'nın eline saplandı. Talha'nın eli parçalandı. Sadece işaret parmağı sağ kalmıştı. Talha, bedenine de nice yaralar almıştı ama yine de Allah'ın Resulü'nün etrafında dönüyor, onu koruyordu. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anlatıyor. Talha, Uhud günü Resulullah'a karşı bizim içimizde en yiğit olandı. Biz... Resulullah'ın başından oraya buraya dağılıp ayrıldığımız halde o Resulullah'ın yanından hiç ayrılmadı. Talha'yı hep Resulullah'ın çevresinde dolaşarak kendisini ona siper yaptığını gördüm diyordu. Oklar, kılıçlar, mızraklar Talha'nın vücudunu yaralıyordu. Aldığı derin yaraların ve kaybettiği kanın etkisiyle bayılıyordu. Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'e Talha ile ilgilenmesini işaretliyordu. Ebu Bekir Efendimiz Han'ın yüzünü suyla yıkıyor, yaralarının üzerine bez koyuyordu. Talha radıyallahu anh suyun etkisiyle kendine geliyor, ayılıyor ve Resulullah nerede, o nasıl diye sordu. Sağ olduğunu öğrenince Allah'a şükürler olsun, o sağ olduktan sonra hiçbir felaket önemli değildir diyordu. Hazreti Talha radıyallahu anh bir müddet sonra kalkıyor ve Efendimiz aleyhissalatü Vesselam'ın Çevresinde Yine Yerini Alıyor Canından Aziz Bildiği Resulullah'a Siper Olmaya Gayret Ediyordu Hz. Ali Efendimiz müşriklerin Hücumuna Hücumla Karşılık Veriyor Kılıcıyla Gelen Dalgaları Önlüyordu O Çoktan Efendimizin Çevresinde Yerini Almış Kendisine Düşeni Fazlasıyla Yapıyordu Şöyle Anlatıyordu Bir Ara Resulullah'ı Göremedim Kendi Kendime Onu Göremiyorum Vallahi O Savaştan Kaçmaz o ölenler arasında da görülmüyor. O halde hatalarımızdan dolayı Allahu Teala onu insanlar arasından çekip aldı. Bizleri de cezalandıracak. Bu durumda benim için çarpıça çarpışa ölmekten daha iyisi yok dedim. Müşrikler arasına daldım. Müşrikleri darmadağın edince Resulullah'ın onların arasında kalmış olduğunu gördüm diyordu. Hazreti Ali Efendimiz bazen tek başına Bazen birkaç arkadaşıyla müşriklerin üzerine dalga dalga iniyordu. Onların hücumlarına tam anlamıyla set oluyordu. Hz. Ali Efendimizin elinde Peygamber Efendimizin hediye ettiği Zülfikar isimli kılıç vardı. Korkusuz ve alabildiğine çevik hareketlerle ve elindeki Zülfikar'la bir destan yazıyordu. Resulullah Ali Efendimizin Mahirce Savaşı'nı görüyor ve ne Zülfikar gibi bir kılıç var ne de Ali gibi yiğit buyuruyorlardı Takdir ve taltif duygularını dile getiriyorlardı Müminler Peygamber Efendimizin çevresinde Bir şahadet sevdalısıydılar Allah ve Resulünün yolunda Canlarını sibil etmekten Bir an bile geri durmuyorlardı Ayetlerin ifade ettiği halleri yaşıyorlardı Ahsap suresinin 23. ayetinde Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran Nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedirler. Onlar içinde hiçbiri sözlerini değiştirmemiştir buyuruluyor. Onlar bütün varlıklarıyla Allah'a ait olduklarını biliyorlardı. Bunun derin bilincine sahiptiler. Yeri geldiğinde mallardan seve seve geçiyorlardı. Yeri geldiğinde Anadan, yardan, vatandan geçiyorlardı. Yeri geldiğinde o büyük dava uğrunda canlarından geçiyorlardı. Yol onundu, varlık onundu, gerisi hep Hoşça Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.